Alhamdulillah Rabb al-ʿalamin. Ve salat ve selamü ala aşrif el-Ânbiyâ ve el-Mursâlin, ve ala بعد, Rabbımız Allah azze ve jalle hamd, Rasul Muhammed aleyhissalatu vesselama onun ailesine ve ashabına kıyamete kadar onun yoluna uyanlara salat ve selam ettikten sonra Hafız Ahmet ibn Hacer ala Asqalani rahimahullahın ya hamukallah bulugul meram isimli kitabından Oruç ahkamı ile ilgili hadisleri Kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz Geçtiğimiz derste İbn Hacer Rahimahullah'ın kitab Sıyam'ın Yani oruç kitabının altında zımnında Tatavvu orucu ile ilgili Ve tutulması yasaklanmış Nehyedilmiş oruçlar ile ilgili açtığı Baba başlamıştık O bapta Tatavu oruçlarını zikretmiştik ve nehyedilen oruçlardan bir tanesinden bahsetmiştik. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. 557 numaralı hadis. Ve an Ebu Sa'id'in el-Hudri'yi radıyallahu anhu. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette... Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellme bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ne yasak ettiler yasakladılar An ansıya mi şu iki günde oruç tutulmasını şu iki günün orucunu yasakladılar bu yavuil Fıtır günü Ve yevmin nehri Ve kurban kesme günü Müttefakun aleyh Hadisi Bukhari ve Müslim İttifak ile rivayet etmişler An Ebi Sa'idin İl-Hudriyi radıyallahu anhu Enne Rasulallah Sallallahu aleyhi ve selleme Neha an Sıyami yevmeyni Ebu Said el Hudri radıyallahu anhu nun yaptığı rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki günün orucunu yasaklamıştır. Yevmel fitri ve yevm yevmel fitr ve Fıtır günü orucu ile kurban kesme günü orucu. Buhari ve Müslim'in İttifak ile rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı iki gün orucundan bahsediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zikredilen, bahsedilen iki günde oruç tutmayı yasaklamış, nehyetmiş, bunu men etmiş. Bu iki günde fıtır günü de, diye tercüme ettiğimiz Ramazan bayramının birinci günü. Fıtır iftar etmek yani oruç tutmamak Orucu yemek anlamında Ramazan ayı boyunca Oruç tuttuktan sonra Şevval hilalinin görünmesiyle Bayramın birinci günü artık insanlar Oruç oruç tutmazlar Buna iftar etti denilir Yani o gün oruç tutulmadığı için Yevmül fıtır denilen şey de Ramazan bayramının Birinci günüdür Buna fıtır bayramı da Deniliyor Arapçada Bizde buna Ramazan bayramı veya Şeker bayramı ismi verilmiş. Oruç tutulmasının yasaklandığı ikinci gün ise Yavu'men neher Yani Hayvanın boğazlandığı gün Kurban kesildiği gün O da Zilhicce ayının Onuncu günü olan Kurban bayramı günüdür. Arife gününün bir gün sonrası Hacıların Arafette vakfeye durduktan, Durdukları günün Ertesi sabahı zilhicce ayının 10. günü de kurban bayramı günüdür o güne de yevmen neher deniliyor bizde de kurban bayramı deniliyor nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu iki günde ramazan bayramında ve kurban bayramında oruç tutmasını yasaklamıştır nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu yasağı bu nehyi ümmetin icma'i ile icması ile tahrim ifade eder yani bu iki günde oruç tutmak nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu yasaklamasıyla ümmetin bu yasaklamasının haramlık manasına olduğu hususunda icma etmesiyle haramdır bir kimse ramazan bayramı günü oruç tutamaz tuttuğu oruç kendisinden geçerli ve sahih değildir aynı şekilde kurban bayramı günü oruç tutamaz tuttuğu oruç Geçerli ve sahih değildir. Bu iki günde oruç tutmak haramdır. Bugünlerde tutulan oruçlar ister mutlak olarak patavuğu, nafile oruçlar olsun. Diğer yasaklarda zikredildiği gibi isterse kişinin tuta geldiği orucuna denk gelmiş bir oruç olsun. İster bir kimsenin üzerinde farz olan orucu kaza etmesi maksadıyla olsun. İster bir kimsenin kendisine o günlerde oruç tutmayı adaması suretiyle olsun. Bu günlerde oruç tutmak caiz ve meşru değildir. <gülüyor> yani bir kimse bugünlerde üzerine farz olan orucun kazasını tutsa bu kaza farz orucun kazası yerine geçmez. Aynı şekilde bir kimse <gülüyor> Ramazan bayramı günü oruç tutmayı adasa Nezir yapsa veya kurban bayramı güne oruç tutmayı adasa insan kendisine farz olmayan bir şekilde böyle bir oruç tutmayı kendisine adadığı zaman nezir ile ne olur bu ibadet kendisine aslında? Vacip olur, farz olur. Ancak bu kimsenin bu adağını yerine getirmesi gerekmez. Bu adak geçerli bir adak değildir. Kurban bayramı ve Ramazan bayramı güne oruç tutmak için adak adamışsa bu adağın kazasını da ifade kazasını da yerine getirmez. Böyle bir kimseye gerekli olan bu adağını yerine getiremeyeceği için yemin kefareti yapmaktır. Bunları şunun için söyledik. Yani bugün de or bugün de tutulan oruç, orucun tutulması nehyedilen diğer bazı günlerde olduğu gibi bazı durumlarda ve bazı hallerde nehi kapsamının dışına çıkan türden bir yasaklama değildir. Her halükarda bugünlerde oruç tutmak haramdır. Bugünlerde tutulan oruç geçerli ve makbul değildir. 558 numaralı hadis o an nubeyşete bu elhuveliirayallahu an kale bu nubeyşe elhuveli Radallahu an şöyle demiş bu Ka sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu bu Eyya mu teşri teşrik günleri ايam uakl yeme günleridir. ve şurbin ve içme günleridir. ve zikrin lillahi azza ve celle ve Allah azza ve celle'yi anma. Allah'ı zikretme günleridir. Rawahu Müslim. Bu hadisi de Müslim rivayet etmişler. Wa an Nubeysha wa an Nubeysha el-Huzeli radıyallahu anhu dedi. Nubayşe el-Huzeli radıyallahu anh şöyle dedi. Kâle Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eyyâmü teşriki teşrik günleri eyyâmü eklin ve şurbin yeme ve içme günleridir. Ve zikrin lillâhi azze ve celle ve Allah azze ve zikretme günleridir. Ravâhu Müslim, hadisi Müslim rivayet etmişler. Nubeyşe radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği bu hadis-i şerif ki Nubeyşe el-Huzeli radıyallahu anhu ismini çok duymadığımız, çok bilmediğimiz bir sahabi hadis rivayetinde çok fazla olan bir sahabi değil bunun dışındaki diğer az olan rivayetleri de Sünen kitaplarında, sahihinde değil ismini çok duymadığımız bir sahabi ama böyle de bir sahabe var imiş Allah ondan da razı olsun bize aktardığını haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular teşrik günleri yeme ve içme günleridir teşrik günleri zilhiccayının dokuzuncu günü hangisiydi zilhiccayının ne günüydi? Arefe. arefe günüydü onuncu günü bayram günü yani nahr günü on bir, on iki ve on üçüncü günleri de teşrik günleridir teşrik kaf ile Zilhicce 11., 12. ve 13. günleri de teşrik günleridir. Bu günlere teşrik günleri denilmiş. Bunun sebebi şudur. Hacılar kurban bayramında Mina'da kurbanlarını kestikten sonra malum o zamanlar bu eti muhafaza edecek soğutma sistemleri mevcut değil ve sıcağın çok yoğun olduğu bir coğrafya. Etleri muhafaza etmek için işte ince dilimler halinde kesip etleri güneşe doğru serip kuruttukları günler bu günler. Şark ne, şark ne demektir? Şark meşrik güneşin doğduğu yer. Teşrik de bu şeyleri güneşin doğduğu yere doğru sermek asmak anlamında. O günlerde kesilen kurbanın etlerinin kurutulduğu için o günlere teşrik günleri denilmiş. Yani teşrik ismi buradan geliyor. Bu günler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeme ve içme günleridir. Yani biz de Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri diyoruz. Yeme ve içme günleridir. Yani bu günlerde oruç tutmanın meşru olmadığı günlerdir. İnsan Allah Azze ve Celle'nin biz Müslümanlara ikram ettiği sevinme günü sevincimizi, mutluluğumuzu, sürurumuzu izhar edeceğimiz, paylaşacağımız bu günlerde aslında onun için yapılacak ibadetler arasından en faziletlilerinden biri olmasına rağmen oruç tutulmasını meşru etmemiş. Aksine bu günlerde bu sururun, mutluluğun, neşenin izharına katkıda bulunmak için ve Allah Azze ve Celle'nin rızası için kesilen kurbanların etlerinden de yemek için bu günleri yeme ve içme günleri olarak Bizlere akılmış Yeme günleri ve içme günleri. Başka ne bir de Allah'ı zikretme günleri. Ayeti i Kerime'de gelen فَذْكُرُ fi ف۪ي اَيَّامٍ Bilinen günlerde Allah'ı zikredin. Haccı anlatırken bilinen günlerde Allah'ı zikredin. Ayetinde zikri geçen, bahsi geçen bilinen günler işte bu teşrik günleridir insan bugünlerde Allah azze ve celle'yi çokça zikretmeli bugünlere has hususi olan bir zikir şekli var ki ona da devam etmeyin. nedir bu zikir bizde teşrik tekbirleri diyoruz değil mi teşrik tekbirleri bu tekbirlerin hem mutlak surette yani herhangi bir vakitle zaman ve mekanla kayıtlandırılmadan sınırlandırılmadan yapılması her vakitte otururken kalkarken kalkarken Çarşıda, pazarda gezerken yüksek ses ile insanlara da hatırlatarak tekrar edilmesi, söylenilmesi. Hem de namazların akabinde bu zikirlerin söylenilmesi ki bu ikincisine de mukayyet olan tekbirler deniliyor. Meşhurudur, müstehaptır ve Allah Azze ve Celle'nin emrettiği yapılması hususunda bizlere emir buyurduğu önemli bir ibadettir. Bilinen günlerde Allah'ı zikredin. İşte bilinen günler bu teşrik günleridir. Teşrik tekbirleri malumunuz. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe allah Allahu ekber. Allahu ekber, ekber ve lillahi'l hamd diye söylenilen veya allah Allahu ekber lafzı iki defa değil de üç defa tekrar edilerek söylenen tekbirlerdir. Bu tekbirlerin çokça söylenilmesi, yüksek sesle söylenilmesi hatta çarşıda pazarda kalabalık yerde söyle, yerlerde söylenilmesi meşrudur müstehaptır. Sahabelerden bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan çarşıda pazarda dahi bu tekbirleri yüksek sesle söyledikleri sahih olarak rivayet edilmiştir. Ancak yüksek sesle söylemek demek bunları koro eşliğinde söylemek demek değildir. Zira bu türden Koro ile hep beraber tek bir ağızdan bunları söylemek meşru ve müstehap değildir. Namazlardan sonra da yine bu tekbirler yüksek sesle söylenilir. Ancak yine orada da tek bir ağızdan müezzinin eşliğinde koro halinde söylenilmesi meşru ve müstehap değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ve selefin bu yönde bir uygulaması olmadığı için Teşrik günlerinde oruç tutma ile alakalı bir kısım insana ruhsat verilmiş. O da şimdi okuyacağımız 559 numaralı hadis-i kerimeliyor. وعن <gülüyor> Aişe ve İbn Ömer radıyallahu anhum şöyle dediler. Lem <gülüyor> yurahs Ruhsat verilmedi. Fi eyyâmit teşriki Teşrik günlerinde En yusamne Oruç tutup Oruç tutmak için Orucun tutulması için ruhsat verilmedi İlla Ancak şu kişi müstesna Ancak şuna ruhsat verildi Limen lem yecidil hediye Hedi kurbanı Bulamayan kimse için Ruhsat verildi O bu ruhsatsızlıktan müstesnadır Ravahül Bukhari, Bukhari rivayet etmişler. Yani Ayşe validemiz ve Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhum diyorlar ki, teşrik günlerinde hiç kimsenin oruç tutulma, tutmasına ruhsat verilmedi. Bir önceki hadiste ne, buyuru ne buyuruyor Aleyhisselatu vesselam? Bu günler yeme ve içme günleridir. Yani ne günleri değildir? Oruç tutma günleri değildir. Aslında sarih, açık bir yasaklama yok. Ama bir işaret var. Bu günler ve içme günleridir. Yani oruç tutma günleri değildir. Bu rivayette ne diyor Aişe radıyallahu anha ile İbni Ömer? Radıyallahu anhuma Teşrik günlerinde oruç tutulmasına ruhsat verilmedi. Ruhsat verilmek ne demektir? Yani bir bu konuda bir yasaklama var. Ruhsat ancak yasaklamadan sonra yapılan bir şeydir. Ancak kim için ruhsat verilmiş? Hediği bulamayan kimse için. Hediyi bulamayan kimse şu demek. Temettü hacı yapanlar umre için ihrama girip umrelerini bitirdikten sonra hac için ihrama girinceye kadar ihramlarından çıkar ve bu ihramsızlık hallerinden faydalanırlar. Yani ihramsızlığın avantajlarından yararlanırlar. Haccı bu şekilde yapan kimseye mütemetti denilir. Böyle da temettü hacci denilir. Yani faydalanma haccı. Zira adam zilhiccenin başında veya zilkadenin ortasında sonunda hac için ihrama girmiş olabilir. Böyle bir kimse hacca kadar, zilhiccenin 8. gününe kadar ihramlı olarak kalması gerçekten cidden meşakkatli zor bir iştir. Böyle kimsenin oraya vardığı zaman umre yapıp Sonra ihramından çıkması, sonra da zilhiccenin sekizinci günü tekrar ihrama girmesi işte bu temettü haccıdır. Yani bu aradaki zamanda bu kimse bu ihramdan çıkmanın avantajlarından yararlanır. İşte tüylerini, tırnaklarını, saçını kesebilir, güzel kokular sürebilir, güzel elbiseler giyebilir, eşiyle ailesiyle münasebette ilişkide bulunabilir. Böyle yapan kimseye hediye gerekir. Yani Allah Azze ve Celle için bu avantajı kullandığından dolayı bir kurban kesmesi gerekir. Buna hedi deniliyor. Allah Azze ve Celle diyor ki bu şekilde temettü haccı yapıp da kesecek hedi kurbanı bulamayanlar 3 günü hacda 7 günü ülkelerinde olmak üzere toplam 10 gün oruç tutarlar. Toplam 10 gün oruç tutarlar. Kurban keserek kurban bulamayanlar, fakir olanlar, durumu olmayanlar onun yerine buna mukabil 10 gün oruç tutarlar. Va vacip 10 gün oruç tutarlar. temettüğünün şartı bu. Ya hediği kesecek, yoksa 10 gün oruç tutacak. Bu 10 gününde diyor Allah Azze ve Celle, 3 günü hacda, 7 günü ülkelerinde olmak üzere toplam 10 gün oruç tutarlar. İşte bu hadis şerifte bahsedilen oruç, teşrik günlerinde oruç tutulmasına ruhsat verilmiş kişiler bunlardır Yani adam temettü hacı yapmış, kesecek hediği bulamamış, 3 gün hacda oruç tutması lazım böyle kimselerin teşrik günlerinde oruç tutmalarına ruhsat verilmiştir. Ruhsat böyle kişilere verilmişse demek ki bunlar dışındaki kimselerin bu günlerde oruç tutmalarına ruhsat verilmemiştir. Yani onlar hakkında bu günlerde oruç tutmak meşru değildir. İlim ehlinden bazıları o günlerde oruç tutmanın da haram olduğunu söylerken bazıları bunun kerahat olduğunu zikretmişler. Ancak en azından en azından her halükarda teşrik günlerinde hediye, bul hediye bulamamış kimseler dışındakilerin oruç tutması en az şekliyle mekruhtur. günlerde oruç tutmak müstehap değildir, meşhuru değildir. 560 numaralı hadis. Wa an Ebi Hurayrata radıyallahu anhu anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kale Ebu Hureyre, radıyallahu anhudan yapılan rivayette o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle söylediğini aktarmıştır. La <gülüyor> tehtassu <gülüyor> Özellikle yapmayın. Hususi olarak tercih etmeyin. Leyletel <gülüyor> cumuati Cuma gecesini bir kıyamin özel bir namaz özel bir kıyam ile min beynil leyali sair geceler arasında yani sair geceler arasında cuma gecesini özellikle bir kıyam ile teheccüd ile gece namazı ile hususileştirmeyin o geceye özel bir kıyam değil kılmayın ve la texussu yevmel cumati cuma gününü de gene hususileştirmeyin Özel olarak tercih etmeyin bir siyamin bir oruç ile min bainil ayyam diğer günler arasında. İlla ancak şu müstesna en yekun fi savm yasumuhu ahadukum ancak birinizin tuta geldiği bir oruç var ise bu oruç bundan müstesnadır. Ravahu Muslim. Müslim rivayet etmişler. Yani diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gecesini hususi olarak diğer geceler arasında özel bir şekilde kıyam-ül leyle etmeyin. Cumanın gündüzünü de diğer günler arasında özel olarak oruca taksis etmeyin. Hususen o günde oruç tutmayı kast etmeyin. Ancak şu kimse o günde oruç tutabilir daha önce tuta geldiği bir orucu olan kimsenin orucu o güne denk gelmişse o kimse o günde oruç tutabilir bu hadis-i şeriften anlaşılan cuma gecesinin ki cuma gecesi ne zamandır? perşembe, perşembe. perşembe gününün akşamı yani bu, gece. bu gece bu gece cuma gecesi biz bizim örfümüzde Türkiye'deki örfümüzde cuma gecesi dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Cuma gününün akşamını kastediyoruz Perşembe gecesi dediğimiz zaman Perşembe gününün akşamını kastediyoruz Ancak Arapçada ve Şeriat da Arapça olduğu için Şeriat ıslahında Şeriat dilinde terminolojisinde Cuma gecesi denilen gece Perşembe akşamı Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece demektir Çünkü önce Bir günün önce gecesi gelir Ondan sonra gündüzü gelir Bizim örfümüzde tam ters Önce gündüz olur ondan sonra gece olur Cuma gecesini yani perşembeyi cumaya bağlayan geceyi hususi olarak bir kıyam ile namaz ile teheccüd ile taksis etmek yasaklanmıştır. Hiç kimse bu geceyi hususi olarak kastederek diğer gecelerde yapmadığı özel bir ibadeti, özel bir kıyamı ile bu gecede yapamaz. Bu nehyedilmiş bir şey. Aynı şekilde cuma günün gündüzünü de Diğer günler arasında hususi olarak kast ederek Oruçlu olarak geçiremez Bugün de de oruç tutmayı Hususi olarak kast edemez Ancak kim bugün de Hususi olarak Bugün de oruç tutabilir Bugünü hususi olarak Oruç için kast etmediği halde Daha önce Tuta, tuta geldiği orucu Bugüne denk gelen kimse Bugün de orucunu tutabilir Kim gibi mesela Şevval aracın, mesela şevval orucunu tutan kimse gibi. Veya bir gün oruç tutup bir gün oruç tutmayan kimse gibi. Veya her ayın üç günü diyelim bir yıl günleri on üçü, on dördü, on beşi oruç tutan insan gibi. Bugünler cuma gününe denk geldiği zaman bu kimsenin cuma günü oruç tutmasında bir beis bir kerahiyet yoktur. Neden? Zira hadiste yasaklanan şey o günde mutlak olarak orucun tutulması değil o günün oruçla kast edilmesi o günün oruca hususi olarak taksis edilmesidir. Böyle kimseler tuta geldiği oruçları bugüne denk gelen kimseler oruçlarını tutabilirler. Hadisi şeriften anladığımız cuma gecesini hususi bir ibadete taksis etmek caiz ve meşru değildir. Cuma gününü hususi bir oruca taksis etmek caiz ve meşru değildir. Ancak denk gelen kimse için bu caiz olmama hükmü ortadan kalkar. Burada şeriatta genel bir kurala da işaret edilmiş. Burada hususi olarak cuma cuma gününün ve cuma günü ve gecesi kastedilmiş. Belki şundan dolayı sanki bugün haftanın mübarek bir günü olduğu için insanlara kendiliğinden Allah teşrih buyurmadığı halde, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem talim etmediği halde bu günlerdeki veya bu gecedeki Olmayan bir fazileti vehmediyor olabilir insan. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize burada şunu öğretiyor. Yani bizden hiçbirimiz Allah'ın ve Resulullah'ın bizlere beyan etmediği bir özel bir vakte bu hadiste nasledildiği şekilde veya bunun benzer şekliyle özel bir mekana, özel bir duruma bir ibadeti taksis etmemiz caiz değil. O ibadet aslı itibariyle meşru, müstehap, caiz bir ibadet olsa bile namaz kılmak umumen müstehap, teşvik edilmiş çok büyük amellerden bir tanesidir. Oruç tutmak hakeza öyle. Bu amellerin mutlak olarak teşvik edilmesi bunların hususi bir vakit kast edilerek o vakit içerisinde veya hususi bir zaman mekan kast edilerek o mekaniz içerisinde veya hususi bir adet kastedilerek o adetle yapılması caiz ve meşru bir şey değildir. Zira bir ibadetin kendisinin meşru olacağına karar veren, meşru olacağını beyan eden şeriatın sahibi Allah azze ve celle ve onun elçisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi ibadetleri hususi bir vakite taksis etmede de veya hususi bir yere taksis etmede de ya da özel bir sayıyla sınırlandırmada kayıtlandırmada da yetkili tek merci yine Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onlar, onlar dışında hiç kimse güzel gördüğü için istihsan ederek veya bu konuda bir maslahat olduğunu varsayarak herhangi bir zamana, mekana, sayıya bir hususiyet atfedemez bunlarda bir hususiyet olduğunu söyleyemez hadiste çok önemli bir işaret daha var aslında zikir edilmemiş ama işaret edilmiş regaib kandile diye bir kandil kutlanıyor ne zaman kutlanıyor recep ayının ilk perşembesi yani ilk perşembesini cumaya bağlayan gece aslında biz bu, bu ibadeti, o gece yapılan hususi ibadeti reddetmek, bunun meşru caiz bir şey ol, olmadığını, batıl ve bidat bir şey olduğunu söylemek için herhangi bir delile ihtiyacımız yok. Zira bu geceyi icat edenlerin yaptıkları bu icada bir gerekçe söylemeleri lazımdır. Ancak bununla beraber bu hadiste o gece kastedilmese bile Cuma gecesini ibadete tahsis etmenin yasaklandığı durumunda bunun kapsamında regaib kandilinin kutlanılmasına da bir yasaklama vardır. Çünkü ne zaman kutlanıyor regaib kandili? Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece. O gece için bir önceki gece yapılmayan bir sonraki gece yapılmayan yani sahir gecelerde yapılmayan hususi bazı ibadetler yapılıyor. Hususi namazlar kılınıyor. İnsanlar hususi olarak zikir meclisleri yapıyorlar, Kur'an okuyorlar, salavat getiriyorlar vesaire. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin biz bu yasaklamasının umumunda onlara deriz ki, sizin bu geceyi icat etmeniz zaten caiz ve meşru değildi ama bir de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem özel olarak, hususi olarak size bu geceyi kutlamanızı, bu geceye hususi özel ibadet yapmanızı da yasaklamıştır. Zira o, cuma gecesi bir insanın cuma gecesinde herhangi bir ibadetle taksis etmesini özel olarak kastetmesini yasaklamıştır. Siz ne yapıyorsunuz? Recep ayının ilk cuma gecesini hususi bir ibadete taksis ediyorsunuz. Hadis-i şerifte deniliyor ki cuma günü orucu ile alakalı bugün oruç tutmak kastedilmesi edildikten sonra sadece tuta geldiği oruç bugüne denk gelen kimsenin o gün oruç tutmasına ruhsat verilmiştir deniliyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifte o gün oruç tutmasına ruhsat verilmiş başka bir sınıftan daha bahsedilecek. 561 numaralı hadis. Ve anhu eydan kale Yine ondan yapılan rivayette o şöyle dedi. Kimdir bu o? Ebu Hureyre. Nereden bildik? Bir önceki, bir önceki hadisi <gülüyor> o rivayet ettiği için buradaki zamir en yakında olduğu için onu işaret ediyor kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu la yasûmenne ahedukum sizden biriniz kesinlikle tutmasın oruç yevmel cumuati cuma günü sizden biriniz cuma günü kesinlikle oruç tutmasın kesinlikle nereden ilave ettik bu cümleye bu fiilin sonuna bir tehkit edatı, ed edatı gelmiş. La yasû menneh. Bu sondaki nun tehkit edatı. Yani bu yasaklamayı pekiştirmek için kullanılıyor. Sizden biriniz cuma günü kesinlikle oruç tutmasın. İlla ancak bir müstesna var bu yasaklamanın. En yasû me yevmen ancak ondan bir gün önce oruç tutması hali O يَوْمَنْ بَعْدَهُ veya bir gün sonra oruç tutması hali müstesna مُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ Bu hadiste Bukhari ve Müslüm yine ittifak ile takriz etmişler. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem sizden biriniz kesinlikle Cuma günü oruç tutmasın. Ancak kim tutabilir Cuma günü orucunu? Eğer Cuma'dan bir gün önce oruç tutmuşsa bu kimse tutabilir. Veya Cuma'dan bir gün sonra tutmuşsa tutacaksa bu kimse de cuma günü oruç tuta bilir. Öyleyse buradaki yasaklama neyden yasaklamadır? Cuma günü orucu ifrad etmekten. Yani tek başına tutmaktan. Eğer bir gün öncesiyle bitiştirildiği zaman yani perşembeyle bitiştirildiği zaman tutulabiliyorsa. Cumartesiyle birleştirildiği zaman tutulabiliyorsa demek ki burada tutulmasından yasaklanan şey nedir? Cuma gününün İfrad edilmesi yani tek başına ferd olarak tutulmasıdır. Bu yasaklamayı da ilim ehlinin cumhuru tahrime değil de yani haramlığa değil de kerahete hamletmişler. Haram olduğunu tabi ki söyleyenler de var. Ama en azından bunun en düşük ahvali bunun mekruh olmasıdır. müstehap ve meşru olmamasıdır. Ancak bu kerahiyet yani bu hoş hoş olmama durumu, cuma gününden bir gün önce oruç tutan kimse hakkında veya cumadan bir gün sonra oruç tutacak kimse hakkında söz konusu değildir. Deminki hadisin son cümlesiyle bunu birleştirdiğimiz zaman şöyle diyebiliriz. Cuma gününün tek başına oruç tutulması, ifrad edilmesi meşhuru caiz değildir. Bu en azından haram olarak kesin söylemesek bile en azından Cumhur'un söylediğine göre mekruh bir iştir, hoş olmayan bir iştir. Ancak bu kerahiyet, bu hoş olmama durumu iki halde ortadan kalkar izale olur. Nedir o haller? Birincisi, eğer insanın tuta geldiği oruç o güne denk gelmişse bu kimse hakkında böyle bir kerahiyet söz konusu olmaz. Veya bir kimse o günü tek başına değil de bir gün öncesiyle veya bir gün sonrası ile tutacaksa, Yine bu kimse hakkında kerahiyet söz konusu olmaz. Wa anhu eydan 562 numaralı hadis. Yine ondan yapılan rivayette yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzen tasafe şa'bânu Şaban ayı ortalandığı zaman Şaban ayının ortasına gelindiği zaman fela tasumû artık oruç tutmayın. Rawahu el Bu hadisi 5 rivayet etmişler. Ve tenkarahu Ahmed. İmam Ahmed de hadisi inkar etmiş. Yani hadisin münker bir hadis olduğunu söylemiş Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhunun rivayet ettiği bu hadiste şöyle buyuruluyor deniliyor ki İzen tasafe şaban şaban ayının ortasına gelindiği zaman fela tasumu artık kimse oruç tutmasın artık oruç tutmayın hadis-i şerifi 5'i rivayet etmiş dedik şimdi o 5'i dört sahibi ile beraber İmam Ahmet rahimahumullah ancak İmam Ahmet hadisin münker olduğunu söylemiş münker zayıf hadisin kısımlarından biri ve zayıf hadisin yani en zayıf olan kısımlarından bir tanesi yani İmam Ahmet'e göre bu hadis sahih bir hadis değil İmam Ahmet bile, ile beraber yine seleften hadis imamlarından bazıları yine bu hadisin sahih olmadığını söylemişler Bazıları hadisin sahih olduğunu söylemek ile beraber bu müşkil bir hadis o yüzden üzerinde biraz böyle konuşacağız. Bazıları bu hadisin sahih olduğunu söylemekle beraber demişler ki ilim ehli bu hadisle amel etmeme konusunda icma ettiler. Çok ilginç bir şey değil mi? Hadis senet itibariyle sahih. Yani hadisçilerin koyduğu kriterlere göre bakılınca senedi sahih. Ancak diyorlar ki ilim ehli bu hadisin ifade ettiği mana ile amel etmeme konusunda icma etmişler. Bu icmayı aktaran da Hafız İbni Receb el-Hambeli Rahimehullah Tirmizi'nin İleli'nin şerhinde bunu söylüyor. Bu icmai naklini de tahaviyden naklediyor. Tahaviyi biliyorsunuz. Meşhur akidenin, akidemizin sahibi. Yani diyorlar ki bu hadis sahih bile olmuş olsa ilim ehlinin Amel etmeme konusunda icma ettiği bazı birkaç tane hadis var. Bu da onlardan biridir. İlim ehlinden bazıları da böyle söylüyorlar. Bazılar diyorlar ki hayır, hadis sahihtir. Bu şekilde aktarılan bu icma iddiası da çok fazla doğru değildir. Ancak hadisten kastedilen, murad edilen şey, Şaban ayının ortası geldikten sonra oruç tutmanın mutlak olarak yasaklanması değildir. Çünkü burada mutlak bir yasaklamadan bahsedersek, buna muarız olan, bunun aksine olan başka rivayetler var. Hatırlıyor muyuz onlardan bir tanesini? İlk derslerimizde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bayramdan bir gün veya iki gün önce oruç tutmasını yasakladığıyla alakalı bir rivayet zikrettik. Bayramdan, e, Ramazan'dan, bayram değil, Ramazan'dan bir gün veya iki gün önce oruç tutulması yasaklanılmış, nehyedilmişti. O zaman dedik ki eğer bayramdan bir gün veya iki gün önce oruç tutmak yasaklanmışsa bunun mefhumu nedir? Üç gün önce. Yani üç gün önceden, beş gün önceden, on gün önceden oruç tutulması yasaklanmış değildir. Yani o hadisin mefhumuna göre Şaban'ın on beşinden sonra da oruç tutmak serbesttir. Başka ne var muharız? Başka birkaç gün önceki geçti hadis-i şerif. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin orucunu anlatan Ayşe Valle'miz ne diyor? Onun Oruç tuttuğu en çok ay hangi aydı? Şaban ayıydı. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin içinde en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıydı. Bu da galiben, mutlaka denecek de galiben, Şaban'ın 15'inden sonra da ne yapıyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Orucunu tutuyordu. Hatta sahabeden gelen bazı rivayetlerde Şaban'ın tamamını tuttuğu söyleniyor. Bu tamamı da diyor ki alimler, yani bir iki gün öncesine kadar olan tamamı, tamamı olmasa da çoğunluğunu tamamı da denilebilir. O zaman bu hadis sayi olmakla beraber diğer rivayetleri de göz önünde bulunduran âlimlerde diyorlar ki bundan maksat belki şöyledir çünkü cem diyorlar ağalarını bundan maksat belki şöyledir yani bu yasaklama o zamana kadar oruç tutmaya başlamamış kimseler hakkında artık şaban 15'i geldikten sonra oruç tutmalarının tenzihen yasaklanması ile ilgilidir yine tenzihen tahrimen değil. Zira öbür hadisin mefhumunda bugünlerde oruç tutması yasak değil. Veya demişler ki bu günleri hususi olarak kasteden kimse hakkındadır. Yani adam Şaban ayı boyunca oruç tutmadı. 15'inden sonra hususi olarak kastetti. Yoksa diyorlar bu hadis sahih olmakla beraber yani o sahih kabul edenlerin mezhebine göre yoksa bir kimse Şaban ayından başından ortasından oruç tuttu bu kimse hakkında böyle bir yasaklama söz konusu olmaz. Veya yine daha önceden zikrettiğimiz gibi Tuta geldiği oruçlar bu günlere denk gelen kişi hakkında bu yasaklama söz konusu olmaz. Veyahut da kendisi üzerinde kaza borcu olan kimse hakkında bu yasaklama söz konusu olmaz. Nezir borcu olan kimse hakkında bu yasaklama söz konusu olmaz. Hulasa olarak diyoruz ki hadisi bilimi mehrinden bazı zayıflemiş, zayıf olduğunu, münker olduğunu söylemiş. Bazısı sahih olduğunu söylemiş. Ancak sahih olan olduğunu söyleyen kimselere göre de mutlak olarak 15'inden sonrasını tutmak kesin mutlak bir yasak değildir. Yine en düşük ihtimalle bu kimseleri kasteden, bu günleri kasteden kişiler hakkında böyle bir yasaklama o da tenzihen yani haram olarak değil diye geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Veya hutta Şaban'ın o güne kadar tutmamış kişi hakkında o günden sonra başlamasının yine tenzihen yani haram olarak değil suretinde yasaklanmış olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu yasaklama bayramdan bir, Ramazan'dan bir gün ve iki gün önce oruç tutmanın yasaklanması illeti veya ile alakalı söylenen şeyler kapsamında değerlendirilir. Yani farz olan bir oruç geliyor. O farz olan oruçla nafile olan orucun arasının tefrik edilmesi, ayrılması için. Zira bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin oruçta da diğer ibadetlerde de kastettiği bir şey. Namazda da değil mi hususen farz, farzdan sonra sünnetin kılınması arasında ne yapmak lazım? Tefrik etmek, açmak lazım. Bu ikisi farklı olduğu ortaya çıksın diye. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem orası da böyle yapıyordu. Yani bu, bu hadis hakkında hulasa olarak söyleyebileceğimiz inşallah en vasat, en orta yollu söz bu olur. 563 numaralı hadis. Wa anis sammâ Binti Busrein radıyallahu anhuma. Summa binti Busr radıyallahu anhuma dan yapılan rivayette: "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "La tasumuu yawma sabt." Cumartesi günü oruç tutmayın. "İlla fi muftaridun aleykum." Size farz edilmiş oruçlar müstesnadır. Yani size farz olan farz edilmiş oruçlar dışında cumartesi günü oruç tutmayın. Fe in lam sizden biriniz eğer bulamaz ise illa liha'a inabin au udh bir ağaç kabuğu veya bir ağaç parçası, bir üzüm ağacının dalı, sapı, çöpü. Bundan başka bir şey bulamazsa bile bugün de فَلْيَمْدُغْهَا Bunları dişlesin, bunları çiğnesin. Ta ki oruçlu olmadığı kosusunda bunu ifade etmek için bu kadar mübalağalı davransın. رَوَاهُ <gülüyor> الْخَمْسَ Bu hadisi de beşi rivayet etmişler. İbn-i Hacer diyor ki bu hadisin ravileri hepsi si ravilerdir. İlla ennehu mutdarip. Ancak ne var ki bu hadis muzdarip bir hadistir. Hadiste bir ızdırap var. Bu biraz teknik bir terim. Hadis rivayeti içerisinde bazı çelişkiler varsa hadisin metninde veya senedinde rivayet eden ravilerden bir, bir veya birkaçı Bazen öyle, bazen böyle, bazen birinden, bazen bir diğerinden rivayet ediyorsa veya lafızları arasında bazen böyle buna benzer çelişkiler varsa en özet şekliyle anlatıyorum. Buna ızdırap deniliyor. Hadisin içinde bir ızdırap, bir problem var. Ve bu muzdarip olan hadis zayıf hadisin çeşitlerindendir. Yani hadiste bir sıkıntı olduğunu gösterir. Diyor ki İbn Hacer Allah hadisin ravileri sikat. Hepsi sikar raviler, güvenilir kimseler. Ancak hadisin rivayetinde bir problem var. وَقَدْ اَنْكَرَهُ Malik, Malik de İmam Malik de bu hadisi inkar etmiş. Yani bu hadisin münker olduğunu söylemiş. وَقَالَ Abu دَعُودِ Ebu Davut da bu hadisin zayıf münker veya muzdarip değil de mensuh olduğunu söylemiş. Huve mensuh yani hükmünün sonradan kaldırıldığını. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette sizden biriniz cumartesi günü oruç tutmasın. Kendisine farz olan oruçlar dışında yani kendisine farz olan oruç hangisi? Ramazan orucu. Bunun dışında ne işte ayın on üçü, on dördü, on beşi ne bir gün tutup bir gün tutmama ne her aydan on üç gün tutmama ne tuta geldiği bir orucun denk gelmesi yani hiçbir surette farzın dışındaki hiçbir surette cumartesi günü oruç tutmasın. Ne bir gün öncesi bir gün sonrası birleştirilerek bu rivayette buna ifade eden bir şey yok. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu yasaklamayı o gün oruç tutulmaması tutulmadığını göstermeyi mübalalı yapma hususunda öyle bir ifade kullanmış. Diyor ki hatta o gün birisi hiç yiyecek içecek bir şey bulamadı. Bir ağaç parçası buldu. Bir ağaç kabuğu buldu. Oruçlu olmadığını ifade etmek için Bunu fiili olarak da göstermek için Onu dişliyorsa onu dişlesin Yani bugün oruç bu kadar Tutulmaması hususunda Mübalağa edilmiş bir şey Bu hadiste müşkil bir hadis Hem rivayet olarak senet sıhhat açısından Hem de metni olarak Müşkil bir hadis Rivayet olarak Müşkil bir hadis Yine seleften, imamlardan bir topluluk bu hadisin mümker olduğunu, zayıf olduğunu ve sahih olmadığını söylemişler. Ki bunlar büyük büyük imamlar ki burada cikredilen bir tanesi imam, Malik Rahimahullah, Medine'nin imamı, Ehli Medine'nin mezhebinin imamı. Hafız i̇bn Hacer'in kendisi yine hadisin senedinin muzdarip olduğunu söylüyor. ızdırıp da hadiste bir zayıflık alameti, zayıflık belirtisidir. Ebu Davud'dan, Sünen sahibi Ebu Davud'dan da hadisin mensuh olduğunu söylüyor. Mensuh olduğunu söylediğini aktarıyor, naklediyor. Bu hadisin sıhhatiyle alakalı bir şey. Hadisin sahih olduğunu söyleyenler de var. Şeyh Elalbani Rahimahullah onlardan bir tanesi. Hadisin sahih olduğunu söylüyor. Ama seleften, imamlardan hadisin zayıf olduğunu söyleyenler var. Yani burası müşkil bir durum. İkinci müşkil durum, hadisin metninde. Diyor ki Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem, farz dışında, hiçbir surette, Cumartesi günü oruç tutmasın. Metin müşkil neden müşkil? İki önceki hadiste denildi ki Cuma günü oruçla alakalı. Cuma günü oruç tutmak yasaklanmış ancak ondan bir gün önceyle beraber veya bir gün sonra ile beraber tutan kimse bu yasaklamadan müstesnadır. Cuma gününden bir gün önceki gün hangisi? Perşembe günü. Bir gün sonraki gün hangisi? Cumartesi günü. Yani bir kimse Cuma günü oruç tutmak istese, bir güne denk geldi o gün oruç tutmak istese ve üzerinden kerahati kaldırmak istese bir önceki Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadise göre, cuma gününden bir gün sonra ile beraber Cuma tutarsa ne yapar o kerahet ortadan? Kalkar yani oradaki rivayete göre, oradaki zikirlerden lafızda cumartesi gününün tutulmasıyla alakalı bir sıkıntı yok buradaki rivayette diyor ki, faz dışında bugün tutmasın kimse, o oruç fazla bir oruç değil müşkil bir bu burası hadiste bir müşkilat başka bir rivayette yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem açıkça soruyor sahabi bir kadın cuma günü oruçlu diyor ki ona dün oruç tuttun mu diyor ki hayır tutmadım peki yarın tutacak mısın diyor diyor ki hayır tutmayacağım o zaman diyor bugün oruç tutma cuma günü kadın oruçlu cuma gününün yarın hangi gün cumartesi günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor ona Yarın tutmayı düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Eğer ona yarın tutmayı düşünüyor musun diye sorduysa demek ki yarın yani cumartesi günü oruç tutmada bir sıkıntı olmaması lazım. Hadiste başka bir müşküle daha var. İnsanın oruçlu olmadığını ifade etmesi için, oruç tutup tutmaması için esas olan şey nedir? O kimsenin niyet etmesi. Yani bir kimse oruç tutmamaya karar verdiği zaman veya oruç tutmayı düşünmediği Oruç tutmaya azmetmediği Kastetmediği karar vermediği zaman Bu kimse zaten oruçlu değildir Bir de bu kimsenin Oruçlu olmadığını göstermek için bir şey yiyip içmesine Zaten hacet yok Bu müşkil durumları zikrettikten sonra Hulasa olarak şöyle diyebiliriz İlim ehlinin sözleri arasından inşallah Yani en vasat olan şekliyle cumartesi günü oruç tutmanın yine en düşük ahvali en düşük şekliyle tenzihen mekruh olduğu söylenilebilir. Bununla beraber bu kerahiyet yine cuma gününde zikredildiği gibi denk gelen bir oruç tutma sebebiyle ise ortadan kalkar. Veya Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri o müttefakun aleyh hadiste geldiği şekliyle bir gün öncesiyle yani cuma günüyle tutulması şeklinde ortadan kalkar. Ona kıyasen yine bir gün sonra tutulması şekliyle ortadan kalkar. Yani bu hadisin sahih olduğu düşünüldüğü zaman dahi bu takdirde bile söylenecek şey yine diğer rivayetleri de göz önünde bulundurarak burada bahsedilen şeyin cumartesi günü oruç tutmayı kastetme olduğu bu yasaklamanın da tenzihi bir yasaklama olduğu söylenir. Yani kerahiyet olduğuna hamledilir. Bu, bu işin en düşük şekli. Yoksa birisi diyorsa ki, evet ben eski imamların sözlerini alarak bu hadisin sahih olmadığı kanaatine varıyorum. O zaman bu, bu kimse hakkında böyle bir kerahiyette söz konusu olmaz. Müşkil bir durum. Biraz özetlemeye çalıştık. İnşallah mesele vadı olmuştur. Bunları söyledik, anlattık. Çünkü birçoğunuz hafta içi de sorular geliyor. Bu hadisleri görüyoruz. Öbür hadisleri de görüyoruz ve kendi ve kafamızda böyle bir işkel ortaya çıkıyor. İlim ehlinden bazılarının hiçbir surette bu, bu cumartesi günü oruç tut, tutma, tut, tutmanın caiz olmadığını söylediğinde duyuyoruz. İlim ehli arasında böyle bir söz var. Ve çok muasır alimlerden muasır imamlardan çok büyüklerinden bir tanesi böyle söylüyor Diyor ki bugün, bugün hiçbir surette oruç tutulmaz. Mesela adam <gülüyor> en hayırlı en faziletli orucu tutuyor. Ne o? davut orucu bir gün yeme bir gün tutma bu adam bile diyor cumartesi geldiği zaman tutmayacak başka diyor ki mesela arife günü sene içerisinde tatavu olarak nafile olarak tutulan icma ile en hayırlı oruç hangisi arife. arife günü diyor ki arife günü Cuma cumartesiye gelirse gene tutmayacak ne oldu bu senenin arife orucu diyor ki hayır bugün bir yasaklama var o gün bunu tutmayı niyet ettiği halde yine bu yasaklama olarak tutmadığı için ecirini Allah'tan isteyecek ama o gün ya orucu tutmayacak ilim ehlinden böyle söyleyenler de var yani mesele üzerinde böyle geniş, büyük ihtilafın olduğu bir mesele. fayda var. Bunları zikrettik. Ama dediğimiz gibi en vasat yol inşallah ki İmam Ahmed'in mesebidir bu. Bugün de oruç tutmayı kastetmenin, bugünü oruç ile ifrad etmenin, ne demek yani? Tek başına o gün oruç tutmanın kerahat olduğuna, onun da tenzihen mekruh olduğuna hamledilir. Bunun dışında birisi denk geldiği orucunu bugün tutabilir. Veya bir gün öncesiyle bir gün sonrası birleştirip birleştiren bugün oruç tutabilir. Allah en doğrusunu bilendir. 564 numaralı hadis. Ve an ummi radıyallahu anha enne rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ümmü seleme radıyallahu anha validemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekser ma kana min al-ayyami günler arasında en çok oruç tuttuğu günler Yavmus Sabt ve Yomul Ahad Cumartesi günü ve pazar günüdür. Subhanallah. Değil mi? <gülüyor> Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin günler arasında en çok oruç tuttuğu günler cumartesi ve pazar günleridir. وَكَانَ يَقُولُ Ve o şöyle derdi, yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّهُمَا Bu ikisi, yani cumartesiyle pazar يَوْمَا lil müşrikin, Müşriklerin bayram günleridir. وَاَنَا uridu اَنْ اُخَالِفَهُمْ Ve ben de onlara muhalefet etmek istiyorum. اَخْرَجَهُنْ نَسَائِيُ Bunu nesaiyi divayet etmişler ve sahihahu İbn İbn Huzeyme ve hada lafzuhu İbn Huzeyme sahih olduğunu söylemişler. Burada cikredilen lafız da İbn Huzeyme'nin sahihinde getirdiği lafızdır. Şimdi diyor ki Ümmü Seleme radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem günler içerisinde en çok hangi günler oruç tutardı? Cumartesi ve pazar günleri oruç tutardı. Bunu yapmasının sebebi ne? sebebini sebebinde şöyle açıklıyor kendisi. Çünkü diyor bu iki gün yani Cumartesi ve Pazar günü müşriklerin bayram günleridir. Ben de onlara muhalefet etmek istiyorum. Onlara muhalefet etmeyi kast ediyor yani. Onlara muhalefet etmek istiyor. Onlara muhalefetin sureti nedir burada yani? Ne şekilde onlara muhalefet edilmiş oluyor? Bugünlerde oruç tutularak? Onlar bayram bayram yapıyorlar. Yani ne yapıyorlar? Yiyorlar, içiyorlar, sürür ve mutluluk izah ediyorlar. Bizim bayramlarımızda yaptığımız gibi. Madem onlar bu günlerde yiyip içiyorlar Ben de diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Onlara muhalefet etmek istiyorum bu günlerde Onların yeme içme günü olan bu günleri Ben de oruçla geçirmek istiyorum Ve diyor ki onlara muhalefet etmek istiyorum Yani onlara Müşriklere, Hristiyanlara, Yahudilere, Müslüman olmayanlara muhalefet etmek Şeriatın hususen kast ettiği önemli ve büyük meselelerden bir tanesi. Ve böyle insanın gözüne küçük görünen cüz'iyat meselelerinde bile onlara muhalefet etmek hususen kastedilen bir şey. Çok önemli bir nakil var bununla alakalı. Hicretten sonra Müslümanlar Medine'ye gelince işte orada Yahudilerin e, hanımlara arkasından olmak suretiyle yine ferçlerinden yaklaşmanın uygun olmadığını söylediklerini duyuyorlar Müslümanlar tabir anlaşıldı mı? Evet. bu bu mesele söylenince Nebi sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar bunun üzerine Allah azze ve celle ayeti indiriyor Nisa tarlalarınızdır kadınlarınız onlara istediğiniz gibi girin ve Yahudilerden birisi bunun üzerine şöyle bir şey söylüyor diyor ki ya bu adama ne oluyor kastettiği kim? ve sellem Diyor ki ya bu adama ne oluyor? Bizim yaptığımız hiçbir şeyi bırakmadı ki onlara mutlaka muhalefet ediyor olsun. Yani yap biz bir şey yapıyoruz onu duymasın ki hemen ona muhalefet ediyor hemen onun aksine mi diyor? Yani bu dinde şeriatta kastedilen bir şeydir. Güzelliğatta bile, insanın oturmasında kalkmasında bile, yolda yürümesinde giyinmesinde yemek yemesinde bile, ki ibadetlerde bu nedir? daha evveliyetle şeriatın kast ettiği Müslümanların dikkat etmesi gereken hususi bir meseledir. Hususen de daha özel olarak da daha çok dikkat edilmesi gereken zamanlar da bu zamanlardır. Yani şu anda kafirlerle olan iletişimin onlarla beraber, onlarla olan iç içeliğin çok fazla olduğu bu yüzyıllarda. Çünkü kafirlere, müşriklere muhalefet eden Müslümanlar eskide onlardan ayrı yaşıyorlardı. İslam topraklarında zimmiler, kafirler onlar ezik zillet içerisinde yaşıyorlardı. İzzet Müslümanların elindeydi. Şimdi durum tam tersi. Müslümanlar kafirlerle beraber kucak kucağı aynı mahallede, aynı semtte, aynı ülkede sürekli onlarla onlarla işte ülkelerine gitme, gelme, tatil dolayısıyla, ticaret dolayısıyla, tedavi dolayısıyla, okuma sebebiyle çok fazla olduğu için bu temyizin yani Müslümanlarla müşriklerin arasının ayrılmasının daha tehditli bir şekilde meşhur olduğu dikkat edilmesi gereken zamanlar bu zamanlardır. Müslüman her işinde konuşmasında, oturmasında, kalkmasında giyiminde, kuşamında evinde, barkında ne yapmalı? Kafirlere muhalefet etmeyi onların yaptıklarının aksini yapmayı murad etmeli, kastetmeli Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi. Bu şeriatta çok büyük bir baptır. Çok büyük bir meseledir. Allah Yüce Allah bizlere kolay eder nasip ederse inşallah bununla alakalı müstakil bir ders bir sohbet yapma fırsatı buluruz Cumartesi ve pazar günlerine bir sallallahu aleyhi ve sellem orucu çok tutuyormuş bu rivayette geldiği şekliyle ve bunun sebebinin de müşriklere muhalefet etmeyi kast ediyor olduğunu söylemeyle ifade ediyor ancak ne var ki bu hadis-i şerif sahih değil hadis zayıf bir hadis Şeyh Al-Albani hadisin zayıf olduğunu söylemiş. Ama yine hadis-i şerif içerisinde bu faydeleri ilim zayıf olduğunu söylese de beğene diyorlar. Bir fayda daha var hadiste. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu günler müşriklerin bayram günleridir. Hangi müşrikler bunlar? Yahudiler, Yahudiler ve Hristiyanlar. Yani aslında ehli kitap olanlar değil mi? Yahudiler ve Hristiyanlar. Onlardan Hangi isimle bahsediliyor burada? Müşrik olmaları ismiyle. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar evet ehli kitaptırlar. Ehli kitap olmaları hususunda onların onlarla aramızdaki muamele onların ahkamıyla alakalı bazı özel durumlar olabilir. Ama netice itibariyle onlar da müşriktirler. Onlar da müşriktirler. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşuyorlar ibadetlerinde. Yani onları da müşrik diye isimlendirmekte de bir sakınca Yoktur. 565 numaralı hadisi. O an Ebi Hureyreta radıyallahu anhum. Ebu Hureyre radıyallahu anhumdan yapılan rivayette. en Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Neha an savmi yevmi arafa bi arafa. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Arafat, arefe günü oruç tutmayı... Arafat'ta iken yasakladı ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem neha an savmi yevmi arafe, arife günü orucunu yasakladı bir arafe, Arafat'ta olanlar için veya Arafat'ta revahul hamse bunu da beşi rivayet etmişler Gayrat tirmizi tirmizinin dışındaki beşi yani 4 oluyor. İmam Ahmet'le beraber Tirmizi dışındaki 3'ünden sahibi. Ve <gülüyor> sahahahu İbn Huzeyme ve Hakim. İbn Huzeyme ve Hakim de sahih olduğunu söylemişler. Ve tenkahu'l <gülüyor> Ukeyli. de bu hadisin münker olduğunu söylemiş. Hadisi zayıflayanlardan bir tanesi de Şeyh El Albani rahimehullah'tır. Hadis sahibi bir hadis değil. Ancak bununla beraber tatavvû oruçlarını ederken bir oruç zikrettik. Neydi o? Arefe günü tutulan oruç. Fazileti neydi? Bir gün, bir sene öncesine ve bir sene sonrasına kefaret olur. Hadiste böyle rivay rivayette bu şekilde geçiyor. Ancak onunla beraber dedik ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arefe günü Arafat'tayken ne yapmadı bu orucu? Tutmadı. Hatta insanlara da göstere göstere elinde bir bardak süt alıp içerek tutmadığını da onlara ifade etti, beyan etti. Öyleyse dedik ki o zaman o hadiste bahsedilen fazilet Arefe günü Arafat'ta hacı olarak, ihramlı olarak bulunmayanlar için geçerlidir. Yani sair beldelerde Müslümanlar için geçerlidir. Bu hadiste de zayıf olmasıyla beraber Arefe günü Arafat'ta orucun yasaklandığı söyleniyor. İlim ehlinden bazısı Arefe günü Arafat'ta oruç tutmanın haram olduğunu söylemişler. Bazısı haram değil de mekruh olduğunu söylemişler. İnşallah bu meselede de en raci olan o gün oruç tutmanın daha evla olan bir şeyi terk etmek oldu. Yani müstehap olmadığı mekruh olduğu şeklinde söyleme ile olur. Yani Arife günü madem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutmamış ki sahabeden gelen bir rivayette Abdullah ibni Ömer Radıyallahu anhuma diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemli hacettim, arife günü oruç tutmadı. Ebu Bekirle hacettim, arife günü oruç tutmadı. Ömerle hacettim, arife günü oruç tutmadı. Ali ile hac Osmanla hacettim, arife günü oruç tutmadı. Ali ile hacettim, arife günü oruç tutmadı. Diyor ki, ben de arife günü oruç tutmam. Yani bugünlerde oruç tutmak Nebi sallallahu aleyhi ve selleminin dört Rashid kalifenin terk ettiği bir şey. Öyleyse bugünlerde oruç tutmayı terk etmek. Arafat'ta olan kimse için tutmaktan daha evladır müstehab olan terk edilmesidir. Tutulması ise en azından tenzihen mekruh olur. Ancak bu arefe, Arafat'ta orucu tutma orucun terk edilmesi Arafat'ta ihramlı olarak vakfe yapan kimseler içindir. Arafat'ta sadece vakfı yapanlar yok. orada Onların yanında bir sürü oradaki görevliler var. Hastane görevlileri var. İşte polisler var. Askerler var. Hizmetliler var. O hüküm bunlar için geçerli değildi. Onlar ihramlı olmadıkları için. Zira diyor ki alimler Subhanallah. Yani oruç ne kadar büyük bir ibadet. Ancak dün dedik ya şu çok önemli bir fıkıh. İnsanın ibadetin faziletli ol olacağı vakitleri tayin ve takdir etmesi hangi ibadetin hangi vakitte daha ehemmi, ehemmiyetli olduğunu fıkh edip onu takdim etmesi dinde çok büyük bir bak. Buna verilen misallerden de bir tanesi bu. Arife günün nedir günün özelliği? Ne yapılıyor Arife gününde? Arafat'ta vakfe yapılıyor ve bu vakfe esnasında dua ediliyor. ediliyor. En hayırlı dua, Arife günü yapılan duadır. Hayru duai, dua yevmi arafa. En hayırlı dua arefe günü yapılan duadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem arefe günü Arafat'ta öğlen namazı vakti, öğlen ve ikindiyi cem ettikten sonra beraber öğlen vaktinde kılıyor. Cem ettikten sonra bineğinin üzerinde ellerini açıyor. Ne zamana kadar? Güneş batıncaya kadar. İkindi yok. ikindi kıldı. Alimler diyorlar ki arefe günü ikindiği ve öğleni Öğlen vaktinde cem etmelerinin hikmetlerinden bir tanesi de şudur ki bugün o kadar önemli bir gün ki, bugün dua o kadar önemli ki o duayı yapmak için namaz kılmak maksadıyla bile mola verilmek durumunda kalmasın. Yani namaz kılmak bile, fazla olan ikindi namazı bile bu duayı bölmesin. İkincisi şu anda sadedinde olduğumuz mesele. O gün insan dua edecek, Rabbine yalvaracak, yakaracak ve çok kısıtlı bir zaman Öğlenden akşam güneş batıncaya kadar. O gün oruç tutup da adam takatten düşmesin, halsizleşmesin de dua etmeye, Allah'a yalvarmaya daha kuvvetli, daha takatli olsun. Bunun şikmetlerinden, sebeplerinden de arasında bunu zikrediyorlar. Ve an Abdillah ibni Ömer radiyallahu anhuma kâle 566 numaralı hadis. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Kale sallallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La same Oruç tutmadı. Men same el ebed Sürekli oruç tutan kimse devamlı oruç tutan kimse zamanın tamamını her günü oruçlu geçiren kimse oruç tutmadı. Muttefakun aleyh. Hadis, Buhari ve Müslim beraber ittifak etmişler rivayetinde. Veli Müslim'in, Müslim'in ayrıca bir rivayeti var. An Ebi Katade, Ebu Katade radıyallahu anh'tan yapılan başka bir rivayetinde Müslim'in, bi lafzın, lafız şöyle gelmiş, la saame, ve la iftar. Bu adam ne oruç tuttu, ne de iftar etti. Yani, Orucunun da hayrını görmedi. Bununla beraber bir de boşu boşuna aç kalmış oldu. Karnını da doyamadı. Bir şey de yemiş olmadı. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ebed orucu tutan. Buna Sıya-Muddehir de deniliyor. Yani her gün peş peşe, senenin tamamını bütün günlerini oruçlu tutan kimse oruç tutmadı. Aslında tuttu adam oruç. Buradan tuttuğu nef yedilen oruç orucun neyidir? Orucun kendisi değil. Adam oruç tuttu. Sabah fecirde itibaren niyetli bir şekilde akşam güneş batana kadar bir şey yemedi. Oruç tuttu. O, o, bir oruç var. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki oruç tutmadı. Yani nefret yettiği şey ne? Orucun Adile. sıhhati. Bu kimse oruç tutmadı aslında hakikatte. Aç kaldı. Oruca niyet etti. Oruç tutanların yaptığı her şeyi yaptı. Oruçta imsak edilmesi gereken her şeyden imsak etti. Eline eteğini çekti. Ama bu kimse hakikatte oruçlu değildi. Hakikatte oruç tutmadı. Bu tuttuğu oruç geçersiz oldu. Bundan da bir karşılık alamadı. Öbür rivayette de diyor ki La sâme vâ Yani oruç tutmadığı gibi iftar da edemedi. Yani bir şey de yiyemedi. Boşu boşuna aç kaldı. Bu hadisten de çıkan hüküm şudur. Bir kimsenin ebet orucu tutması değer orucu tutması. Yani senenin tamamını oruçlu geçirmesi meşru, caiz bir oruç tutma şekli değildir. Böyle yapan bir kimsenin tuttuğu oruç makbul ve geçerli bir oruç değildir. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı, en faziletli orucun hangi oruç olduğunu söylüyor? Davu orucu olduğunu. O da nedir? Bir gün tutup bir gün yemek. Eğer en faziletli en makbul oruç buysa daha bundan sonra İçinde fazilet olan bundan daha fazla bir oruç olamaz. Demek ki öyleyse bundan daha faziletli bir oruç yoktur. Senenin tamamını oruçlu geçirmek meşru caiz bir iş değildir. Bu hadisle de tatavuğu oruçları ve nehy edilen oruçlarla alakalı kısmı bitirdik. Bundan sonra bir bak daha açmış i̇bn Hacer Rahimahullah. İtikaf ve kıyam Ramazan yani teravih Ramazan kıyamı ile alakalı bir ibab e açmış. Bilemiyorum bunu bununla alakalı hadisleri okur muyuz yoksa bu tavakkuf eder miyiz? Malum Ramazan çok yaklaştı. Belki önümüzdeki hafta hangi gün başlıyor? Cuma günü başlıyor. Yani biz Salı ve Perşembe ders yaparsak Cuma günü Perşembe gece mi oruc kalkılacak? Evet, evet. Perşembe gece mi kalkılacak? Maşallah, yani Cuma yani. gecesi. Bilmiyorum inşallah iyiyetten onu istişare edelim Söyleyeceklerimiz bu kadar Allah Subhanahu ve teala Bize bu öğrendiğimiz şeyleri hakkımızda Hayırlı etsin Bize bunlardan faydalanmayı nasip eylesin Rabbimiz bize faydalı ilim öğrenmemizi nasip eylesin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini okuduk aramızda Onun ismini zikrettik İsmini her zikrettikten sonra ona salat ve selam getirdik Onun sahabelerinden bahsettik onun bizim dinimiz ile alakalı söylediği bazı sözleri aramızda okuduk. Belki çok büyük faydalar hasıl olmadı. Ama olsun. İnşallah bizlerin salih niyetleriyle halis niyetleriyle Allah Azze ve Celle bu yaptığımız işi, burada icra ettiğimiz bu toplantıda icra ettiğimiz şeyi bizim salih amellerimiz arasına katsın. Allah Subhanehu ve Teala Bizleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı bu mirastan istifade eden bir pay almayı, bir pay almaya muvaffak olan kimselerden olmamızı nasip eylesin. Ona salat ve selam olsun. Onun ailesine de selam olsun. Kıyamete kadar onların yollarına uyanlara da selam olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar.